Agwani Istanbul I am Cinema Salt Sokaklar Cinema Salt Sokaklar And I walked away from New York city And I walked away from everything that's great. Oh I am a If you Az ve sunan Cüneyt Ceben 94.9 açık radyoda Erguvan İstinbat programındayız. Ben Cüneyt Ceben oynayan konuğum İskender Savaşırla Krzysztof Kieślowski'nin eee tr -colo, e, color eee <gülüyor> işte üç renk beyaz eee üç renk üçlemesinin eee bölümünü konuşacağız tabi ama yani bir üçleme onun bir parçası olduğu için muhakkak diğer filmlere ya da bir bu konseptin tümüne bir bakışta getireceğiz. Ee, hoş geldiniz İskender. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ee, klasik açıklamamı yine yapayım. Hani filmin finalini vesairesini açıklamaktan e, kaçınmıyoruz. Filmi seyrettiğinizi varsayıyoruz ama filmi hatırlatmak için de e, bir özet geçiyoruz. İstersen Bu özeti geçmeye Ben başlayayım kendi sonra e, üçgen yani işte üç renk konseptinden başlayıp filmin özeline gideriz e, filmasında bir şekilde filmin ortasındaki bir yerden başlıyor diyebiliriz bir e, büyük bir çantanın e, şeyde geçmesini görüyoruz e, sonradan anlayacağız ki o çantanın içinde e, Karol Karol var filmimizin kahramanı Karol Karol var E, böyle tuhaf bir adı var adamın filmimizin kahramanının. E, soyadı yok sanki. Charlie Charlie gibi bir şey bu. Şarlo Şarlo'ya da. E, filmin e, Charlie, Charlie, Charlie Chaplin'e de gönderme yaptığı söylenir e, bu ad üzerinde. Neyse Karol'umuz bizim e, öğreniyoruz ki bir e, kuaförmüş. Bir yarışmada bu da Budapest'de de, e, güzel bir Fransız kızla tanışmış. Onunla evlenmiş, ilk başlarda ilişkileri iyi gitmiş fakat e, sonra Karol iktidarsızlık yaşamaya başlamış. Bu iktidarsızlık e, aslında sadece cinsellikte olmadığını film içinde dağılıyoruz Hemen hemen her şeyi e, karısı e, Julie Delphi'nin canlandırdığı karaktere teslim etmiş durumda. E, önemli bir noktada Karol artık Polonya'da da yaşamıyor, Fransa'da. Bu tür iç güveysi e, iktidarsızlarının temel nedeni de aslında e, bu gurbette olma durumu. Yani Fransa karşısındaki, Fransızlar karşısındaki Polonyalının e, zayıflığı diyebiliriz. E, neyse e, karısı, karısının adı neydi ya filmde bir türlü aklıma gelmiyor. Neyse Julie Delphi diyelim. Julie Delphi ona e, boşanma davası açıyor ve Boşanma davası sonuçlanıyor. Kaybediyor Karol. Son bir şansını daha deniyor. Ama yine iktidarsızlığı depreştiği için karısıyla ilişkisi süremiyor. Karısı onu kovuyor. Karol'un hiçbir şeyi kalmıyor. Fransa'da tutunacak. Ne parası var, ne kredi kartı var, ne de kalacak evi var. Metroda <gülüyor> Mikolay Nikolay diye bir eee yurttaşıyla karşılaşıyor. Nikolay ona yardım ediyor. Nikolay onun e, Polonya'ya pasaportsuz geçmesini sağlıyor. O kendi bavuluna koyarak. Büyük bir büyük bir bavulu var o kadar e, Karol'un. Ve böylece dön, dönmüş oluyor Polonya'ya Karol. Karol Polonya'ya döndüğünde yine yapan panabisin yanına yerleşiyor. Önce bir dayak yiyor falan. Onlar neyse ayrıntı. Ve ondan sonra eee Eski hayatını sürdürmek istemiyor. Para pullu işlerine para kazanması gerektiğine karar veriyor. Bir exchange büroda çalışan bir adamın yanına giriyor. Onun korumalığını yapıyor. Ve onunla ilişkisi sırasında fark ediyor ki işte Ikea falan gibi büyük dükkanlar toprak alacaklar. Ve bu yanında çalıştığı adam da o toprakları o büyük şirketlere satma planları içinde. Karol bu hikayeleri duyunca gidiyor oradaki köylülerden bir iki arazi satın alıyor. Ve onları fahiş fiyatla yanında çalıştığı bu işleri yapmayı planlayan adamları geri satıyor. Böylece büyük bir para kazanmış oluyor. Bu arada Mikolay'dan söz etmedik. Mikolay kendisini öldürtmek istiyordu şey. Karol'a. Ama <gülüyor> istersen tartışmada ben hep iyi bir değineceğim. O zaman bir tamam. Her neyse işte işler böyle gelişiyor. Sonuçta Karol e, büyük paralar kazanıyor. Büyük paralar kazandıktan sonra karısını geri getirmeye çalışıyor. Getiriyor da. Fakat bir numarayla getiriyor. Ölmüş numarası yapıyor. Ve bütün mirasını karısına bırakmış numarası yapıyor. Karısı bu nedenle geliyor. Ama geldiğinde bir tuzağa düştüğünü fark ediyor. Çünkü Karol karısını kendisini öldürmüş gibi gösteriyor. E, ve onun hapse girmesini sağlıyor. Evet kendisinin niyeti de aslında Hong Kong'a kaçmak gitmek bu olaydan sonra fakat bunu da yapamıyor karısı hapisteyken kendisi de bir tür hapis yaşıyor gizli saklı yaşamayı sürdürüyor ve arada sırada karısını hapishanede ziyaret ediyor filmin sonunda da karısının ona bir işaret diliyle bir şeyler anlattığını görüyoruz sanki diyor ki buradan çıkınca evlenelim birlikte mutlu yaşayalım ölmezsen yani şey dedi Şimdi idam edilmezsem hatta yaptığı işaret. Yok yok öyle değil ya. İdam işareti yok ya. Böyle gösteriyor ölmeyi. Allah öyle gösteriyor. Vallahi Asılır göster gibi gösteriyor. Allah gösteriyor. Peki. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi <gülüyor> onu bırakalım. Zaten idam cezasına olmadığı bir koşullardan bahsediyoruz. <gülüyor> evet. E, İskender bu bir defa bir üçleme. Evet. Yani niye bir üçleme nedir? Bu üçlemenin esbabı mucibesi nedir? Şimdi bu üçleme üzerine biz geçen yıl burada Filika Psikolojik Danışma Merkezi'nde bir çalışma yapmıştık. Ve doğrudan kayıpla başa çıkma yolları üzerinden okumuştuk üçlemeyi. Hı. Ve hala bunun iyi bir okuma olduğunu hı hı. düşünüyorum. Beyaz'ı özellikle vurgulamıştı Ve hatta İzme'de Halime Odağ Vakfı'nın davetlisi olarak beni çağırdıklarında Beyaz'ı özellikle götürmüştüm. O. Hı hı. Oraya bence çok e, açık sinir ucu gibi bir şey bu üçlemenin. ...en hazmedilmesi zor olan bölümü... ...şimdi kayıpla başa çıkma yollarına geliriz... ...ama bir de filmin daha tanıtımından itibaren... ...kendisini sunduğu, ismiyle birlikte sunduğu... ...hani Fransız devriminin ilkeleri hı hı. meselesi var... ...burada işte mavi özgürlüğe, beyaz eşitliğe... ...kırmızı kardeşliğe denk düşüyor... ...bunları herhalde teker teker açmamız lazım... Bu iki ayrı perspektifi nasıl bir araya getireceğiz? Yani kayıpla başa çıkma ve Fransız devriminin ilkeleri. Aslında bence kaybedilen tam da Fransız devriminin ilkeleri. Hı -hı. Yani bunlar artık kaybedildi. Hı -hı. Buradan nasıl devam edeceğiz? Hı -hı. Diye okumak. Hı -hı. Bana çok elverişli gelin. Yani çok güzel bir şey. İşte i̇şte çok... ve burada hala Avrupa'yı nasıl düşüneceğiz? Hı -hı. Meselesi çok merkezi ve bu anlamda... ...sanat eseri olarak diyeceğim ki... ...ben çok seviyorum bu üçlemeyi. Mavi benim hani... ...en sevdiğim on film ağzına rahatlıkla girecek... ...filmlerden bedel bir, bir... ...estetik bütünlük olarak... ...en başarılı olanın Mavi olduğunu... Hı hı. ...düşünüyorum ve... ...Mavi de bize... ...burada aslında... ...nasıl devam edeceğiz sorusunun cevabını... ...aslında Mavi veriyor. Yani yasını tutacağız... ...ve bir şekilde... ...onu yaz halinde barındıracağız... ...ancak ondan sonra özgür olabileceğiz... ...yeniden sevmeye... ...yeniden hayata katılmaya falan gibi bir mesaj var... <gülüyor> ...ama nasıl taşıyacağız o anı... ...ın cevabını müzikle taşıyacağız diyor... ...yani müzik neyin ifadesiyse... ...Avrupa beni yalnızca müzikte var olan... ...bir şey o ölmüş bestecinin... E, ...karısı tarafından tamamlanan... ...karısı tarafından sürdürülen bir projesi... ...ama... ...ancak yaz kipinde... ...hatırlanan... ...hani onu bırakalım şimdi... ...asıl konumuz mavi değil ama... Hı hı. ...bu yani Preissner'in müziğinin... ...çok merkezi bir rolü var... ...burada... ...devam etmeden o Avrupa Birliği'nin... ...senfonisinde bir kulak verelim mi yani... ...çünkü tüm filme... ...damgasını, damgasını vuracak olan... ...müzikal olarak da o yani... Tan ...ikinci filmdeki tango falan da... ...sürekli ona... ...hafiften gönderme yapan... ...referans veren bir müzik kalitesi olacak. Tamam. Onu dinleyelim o zaman. ...94.9 Açık Radyo'da Erguan İstinbot programındayız... ...ben Cüneyt Cebeno'nun konuğum İskender Savaşır'la... ...Kijistof Kijistof e, Beyaz adlı filmini konuşuyoruz... ...müziğin e, çok önemli bir işlevi olduğunu... ...hatta o Avrupa nosyonunu bir anlamda taşıyacak şeyin... ...müzik olduğunu söylediğini, salladığını... ...mavinin söylediğini... Evet, şimdi bu dinlediğimiz müzik üzerine biraz daha duyelim... ...beyaz'a döneceğim söz... Tamam... <gülüyor> yok yok, bir acelemiz yok... <gülüyor> Şimdi Fransız devrimin ilkeleri dedik ve evet. Avrupa Birliği'ni bir anlamda tanımlayan başlıktan itibaren Hı -hı. var. Eden bu, ama müzik tabi başka bir metni önümüze sürüyor. Ee, bu metin müzikte Koron'un söylediği metin Pavlus'un Romalılara mektup. Hristiyanlık meselesi yani e, alttan alta çok dini referanslara da uğraşan Hı -hı. E, bir metin. Demin özeti yaparken yani grupte dirilen biri var değil mi sonunda? Yani, e, iki defa ölüp dirilen hatta evet yani bu ölüp dirilme meselesi İsa'nın kendisini de bir düşünün evet belli. evet <gülüyor> Pavlus'un mektubunda şu deniyor işte üç şey vardır önemli olan e, iman, umut ve sevgi ama bu üçü içerisinde en önemli olan sevgidir eğer dün dağları yerinde oynatacak imanın varsa ...sonsuzluğa inanacak umudum olsa... ...bütün bunlar olsa ve sevgi olmasa... ...bütün bunlar yok mesabesindedir. Önemli olan sevgidir. AKP. Ve özgürlük tekrar... ...yeniden sevebilme imkanı. Hı hı. Üzerinde bir bakıma eşit... E, ...beyaz da yeniden sevebilme imkanı... ...üzerine. Hı hı. Değil mi karısıyla... ...müthiş bir düşmanlık üzerinden ayrışılıyor ve sonunda onların yeniden barışabilmesinin imkanını araştırıyor bütün bir film. En tüyler ürperci yani bunu ben eşitlik bile demezdim onu Ödeşme gibi intikam gibi tui tui. bir hı hı. son derece ilkel bana çok ilkel gelen hı hı. bir zemin üzerinde eşitliğin ancak kurulabileceğini hı hı. ancak ödeştikten sonra e, karısı onu Fransa'da ne kadar iktidarsız bıraktıysa Kendisi de ancak karısını o kadar iktidarsız bıraktıktan sonra birbirlerine bakıp tekrar o işte el sallaşacakları ve birbirlerine duydukları sevginin... Yani eşitlik dendiğinde ben tabii çok daha hukuki terimlerde, Kişkovski'nin bence çok uzak olduğu daha aydınlanmaca terimlerde düşünüp... ...yasa önünde eşitlik falan gibi şeyler <gülüyor> düşünüyorum. Kişkovski çok daha ilkel bir yere gidiyor. Ödeşmemiz gerekir önce... Yani ancak o temelde hmm. ödeşme tamamlandıktan sonra ancak hmm. Hmm. yola koyulabiliriz diyor. Diyor ve bunu da üstelik mümkün kılacak şey Mikolay hikayesine sonra geliriz dedim ben arada durmak istiyorum dedim. Hmm. Şimdi hatırlatayım o özeti ben geçeyim istersen. Tabii tabii tabii. Hmm. Şimdi bir kere... ...sahicilikle ilgili bir problem de var. Polonyalı olmak ne demek. Ve bu da yine müzikle evet. taşınıyor. Demin... ...Mavi'de dinlediğimiz kısım... ...Tabii Avrupa Senfonisi'nin giriş kısmıydı. O hı hı. hemen ardından bir... ...halk şarkısı geliyor. Mavi'de şeyde... E, Tren, ...Metro'da çaldığı... Şey. ...Mavi'de... ...Mavi'de bir berduş... E, e, ...kaldırım kenarına oturup... Hı -hı. ...çalarken kocasının melodisini duyar ve bunun an anonim bir melodi olduğunu ve büyük bir ihtimalle bir Doğu Avrupa melodisi olduğunu idrak eder Hı -hı. Juliet. Hı -hı. Bunun mütekabili, istersen şimdi bir ona kulak verelim. Olur. Bu e, demin dinlediğimiz senfonun bıraktığımız yerden devamını olur. Devamın. peki, okey. Evet Erguan İstimbud'tuyuz. Evet, Beyaz'ı tartışıyoruz İskender Soruşu'la. Beyaz'ı tartışıyoruz ama bu bir halk ezgisi, anonim bir ezgi gibi olan bir tınının bu be, mavideki Mavi. versiyonuydu. Nedense Beyaz'ın soundtrack'ında şimdi anlatacağım şeyi bulamadım. Ama Hı -hı. çok önemli bir yer. filmde artık her şeyini kaybetmiş olan Karol Metro'ya iner ve bir sigara paketinin jelatini üzerinden... ...böyle özel bir fünerini kullanıp... ...tarağına sardı. Evet. Bir çocukluğundan bildiği bir Polonya şarkısını üflemeye başlar. Hı hı. Ve o noktada biri yaklaşıyanına yani Mikolay'dır. Bu Mikolay'dır. zengin hı hı. Polonyalı. İşte seni evine gönderebilirim ama benim için bir şey yapacaksın. Hayattan bıkmış bir insanı öldüreceksin de Tabii bu çok tuhaf bir teklif o noktada Karol'e. Çünkü Karol'ün kendisi o aslında hı hı hı. hayattan bıkmış biri. Işte... Ama o sırada biz daha bilmiyoruz Mikolay'ın kendisi olduğunu... ...Mikoloj'in kendisinin de... ...öyle olduğunu bilmiyoruz. Karol'un... ...bezgin ve ölümün eşiğinde... ...yani tükenmişliğin eşiğinde olduğunu biliyoruz. Evet. Ve buluşmalığını sağlayan o halk ezgisidir. Evet. Bütün aralarındaki... Polonyalılıklarını... ...Polonyalı olmalarını... ...böyle anlarlar. Daha evet. Mikolay Karol'un. Evet. Ondan sonra... ...bir sözleşirler... ...kabul eder Karol teklifi... İndi silahla gelir. Mikolay'ın kalbine dayar silahı. Hı hı. Hazır mısın da emin misin der. Eminim der. Ateş eder. Kuru sıkıdır. Hı hı. Bu dediğim zaman çok sonra oluyor. İlk karşılaşmaları Yok, Fransız. Çok... Tabii, tabii. Bu Fransız adı. Hayır hayır. Vurma hikayesi şeyde oluyor. Polonya'da oluyor. Hayır ondan sonra gönderiyor. Ha, doğru haklısın. E, fakat önemli olan burada Mikolay'a... Nasıl Mikolay Karol'e ikinci bir şans tanıdıysa hayatta... Hı hı. ...Karol de Mikolay'a ikinci bir şans tanır. Kuru sıkı ateş etmekle. Emin misin? Şimdi bundan sonraki sahici Mermin. Evet. evet. Der ve Karol hayata... ...Mikolay hayata geri döner ve birlikte çalışmaya başlarlar. İkisi de bir anlamda yeniden doğarlar tekrar orada. Tabii. Ha. Ve ikisi de bir mucizedir birbirinin hayatında. Doğru. Yani burada şey çok önemli. Mucize fikri, bir lütuf fikri... ...bir tesadüfi karşılaşmadan... Yani bayağı bir işte, Hristiyan gizem halini alıyor. Yok, tabii, koruyucu melek gibidir. Yani. Tabii, tam anlamıyla. Çıkmasın. Ve nerede çıkıyor? Vatanına, çocukluk şarkısını. O yerel olan, unutulmamış bir şekilde kazınmış olan şey Yani bir şekilde kökenine dönmek, onu hı -hı. unutmamak. Ancak oraya iman ederek diyelim. Oranın koruyucu meleklerini çağırarak devam edebiliriz. Hı hı. ...eşitliğe döndüğümüz zaman... ...çok kaba bir ödeşme... ...kısas. Hı. Ama... E, e, ...şeyin... yani ...Karol'un yaptığının... ...evet bir ödeşme olduğunu... ...ama bu ödeşmenin gerçekten... E, ...başarılı olduğunu... ...gerçekten ödeşme sonrasında eşitliğin... ...kurulduğunu iddia ettiğini... ...çok da rahat söyleyemeyiz... ...filmin gibi geliyor bana. yani Çünkü Karol'u bize... ...çok da yüceltmiyor ya da yaptıklarını... ...çok da doğru olarak gösteriyor diye düşünmüyorum ben... ...filim. işte burası yani gerçekten haklısın... ...yani son sahneyi Hı. nasıl yorumlayacağız... ...bir buluşma ancak... ...buraya kadar, sevgi ancak... ...şimdi tekrar... <gülüyor> ...Pavrus'un mektubunu hatırlayalım Mavi'de... Hı. ...önemli olan sevgidir. Hı. Yani... ...üçü arasında en önemli sevebildiyorsan... ...mesele yok diyor. Hı. Ama bunlar sevgiyi ancak ödeşmeyi... ...tamamladıktan sonra... Yeniden hmm. keşfediliyorlar. Doğru. Yani bize şunu ben... diyor mu Kişlovski? Sevgi ancak ödeşme tamamlandıktan, intikam alındıktan sonra mümkün olur. Bunu mu diyor yoksa e, devrim ilkelerine yine bir eleştirim mi var burada? Bu ilkelerden yola çıkarsanız eşitliği intikama indirgemek zorundasınız. Hı hı. Ödeşme eşitlikten bahsederseniz buraya varırsınız mı demek istiyor. Evet. Bilemiyorum yani e, Karol'un başardığı şeyin çok da e, anlamlı ve güzel gözükmediğini söylemek lazım. Ama hani bir yandan yani çünkü kadın hapiste Hı. kendisi yoksul Polonyalılığına geri dönmüş durumda bir tür kendisi de hapise yaşıyor. Hı. Ve birbirlerine ulaşamıyorlar ama belli ki aralarında bir şey değişmiş. Yani kadın ona yeniden evlenme e, umudunu gönderiyor. Ama onun da bir hayal mi, bir gerçek mi olduğundan emin olamıyoruz. Yani e, Julie gerçekten o hareketi yapıyor mu yoksa o olay karılın kafasında bir e, fantezi mi? Ben hiç öyle okumadım yani. Gerçekten el sallaşıyorlar diye. Ama şöyle bakarsak, e, o il, yani iki, iki yoruma da açık. Şu açıdan iki yoruma da açık. Eğer filmdeki gösterim şekline bakarsak, ...kamera zoom yapıyor. Hı hı. Biz Julie Delphi'nin... E, ...yüzüne yaklaşıyoruz. Halbuki bir insan gözü zoom yapamaz. yani Karol'un gözlerinin zoom yapmadığını... ...yapamayacağını biliyoruz. <gülüyor> Dolayısıyla onun kafada canlanan bir şey olduğunu... ...söyleyebiliriz. Gerçekten gördüğü bir şey... ...olmaktan <gülüyor> sanıyorum. Ama bir yandan da kırmızının finaline... ...baktığımızda hani gemi kazası... ...oluyor ve bütün kahramanlar... ...üçremenin bütün kahramanları bir şekilde... ...resmi geçit yapıyorlar... ...kazadan sonra bunların arasında karol ve işte <gülüyor> Jude'ün bir türlü adı aklımıza gelmeyen korumanı var. Ve birlikte olduklarını. Ve birlikte olduklarını anlıyoruz. Yani e, bir şekilde o eşitlik kurulmuş ve ilişki sürmüş demek ki diye de düşün düşünmek durumunda kalıyorsun evet. Tabii çok kısaca istersen 3. Üç, de değinelim. Benim en zor anladığım film 3. film. Çünkü orada artık tamamen bir masala geri çekiliyoruz. Yani bugün yaşanan bir şey 40 yıl önce yaşanmış bir hikayeyi temize çekiyor orada. Evet ve bir şekilde kardeşlik ancak böyle bir masal bir mucizet. Orada artık saf hı hı. gerçeklikle neredeyse ilişkisini koparmış bir tesadüflere ee, Orada Jean-Louis canlandırdığı hakim sanki tanrı. Yani sanki bütün bu insanları bir araya getiren o Evet ve kendi geçmişteki ümitsiz aşkını temize çekiyor. Temize çekiyor. Bir sonraki kuşağın yaşayacağı hı hı. James aşkla ve bunun için neye güveniliyor?" bir şekilde bir fırtınanın kopmasına. Hepsinin aynı. Yani tamamen ya, tamamen ya havale edilmiş. Kader Bir tesadüfler zinciri, kadere. Hı hı. Yani o bakımdan yani sen itiraz ettin demi e, öncesinde. Yani gerici bir şaheser <gülüyor> diye anıyorum ben zaman. Gerici demeyelim istersen muhafazakar diyelim. Yani bunun bence şaheser olmaktan hiç alıkoymuyor ama. Hı hı. Yani Fransız devriminin... ...ilkeleri diye andığı o üç... ...deyerek çok sorumlu bir... ...ilişkisi var yani. Böyle olmaz... ...demek istiyor sanki. Yani... Hı -hı. ...bunları akılcı bir temelde... ...yani eşitliği hukuk sisteminde... ...kuramazsınız, kursanız kursanız... ...ve ki hukuku... ...yani bizim için biz derken hani Fransız devriminin... ...soyundan gelenler olduğumuzu... ...farz edelim bir an için. Hı -hı. Tam da hukuku... E, ...kendi çıkardığına alet ederek... Eşitliği kuruyor değil mi? Hı hı. Karol Karol. Yani hı hı. sahte delil düzüyor. Hı hı, polisi hı. yanıltıyor. Hı hı. Saçma sapan bir sürü şey yapıyor ve öyle alıyor intikamını. Ama şöyle de düşünebilir miyiz? Yani şimdi hukukta bir sahtekarlık içermiyor mu? Yani eşit olmayan taraflar arasında eşit haklara sahipsiniz demek aslında bir tür sahtekarlık değil mi? Yani Polonyalı'yla Fransız eşit değillerse, Polonya'yla Fransa Eşit değilse. Haydi aynı hukuk ikimize de işliyor. Eşitiz demek bir anlamda zaten e, çürük bir e, ahlak içermiyor mu? <gülüyor> yani e, evet biz Karol'da şeyin e, resentment'ını mı diyeceğim be Polonyalı olmanın, Fransa <gülüyor> karşısında aşağı, aşağı aşağılanmış olmanın. Jüly'de de tam tersi ben mesela o hani cinayetle suçlandığında Karol'u öldürmekle suçlandığında Ben Fransız vatandaşıyım diyor ve bakarken karşısında kendisini suçlayan komisere gözleri hafif kısık ve bir böceğe bakar gibi ben Fransızım sen Polonyalısın sen beni ne hakla yargılıyorsun der gibi bir hava da var. Yani iki ülke arasında ciddi eşitsizlik var ya da neyse ülkeler arasında ciddi eşitsizlik varken eşit hukuk neyi? Eşitliyor. Of çok güzel geldin bu topuğa ama <gülüyor> Şimdi filmi bırakıp bayağı e, hukuk ve eşitlik konuşacağız. Bence de konuşmalıyız. Bu filmi Hı. baş... Yani bütün bu dizi en temele inerek tartışmamızı ve bunları en temelden düşünmemizi zorunlu kılıyor. Bence o yüzden bu kadardı önemli. Ama işte senin yaptığın tam soldan eleştiri. E, Burcu hukukuna, Fransız devriminin E, Hı -hı. vaaz ettiği eşitlik biçimine karşı. Tabii, bence Kişnovski'nin yaptığı da sağdan eleşti. ya yani soldan eleşti. Tam senin dediğini duyuyor değil mi? Hı -hı. Toplumsal düzeyde eşitlik sağlanmadan, burcu hukuku düzeyinde sağlanan eşitlik olsa olsa bir sahtekarlıktır. E, Kişnovski'de eşitlikten söz edeceksek ancak Tanrı nezdinde. Kul, Hı -hı. kardeş olarak. E, eşitsiz olarak yaratılmışlığını kabul edip işi Tanrı'ya havale ettikten, mucizenin ye tanınacak yeri açtıktan hı hı. sonra ancak eşitliği düşünmeye başlayabiliriz. Diyor ben şimdi şimdi aydınlanmacı kılık renkleri ve bunları buyur, ben <gülüyor> insan soyunu birliğini düşün insan soyunun birliğini düşünmenin bugüne kadar yaratabildiğimiz en son derece kusurlu olsa da en mükemmel biçimi yasa önünde eşitliktir. Hıhı hı gizlediği bütün gerçek eşitlikli gibi bir ideal tanımlarsın ama hı hı. onu sağlamaya kalkıştığımız anda kendimizi Tanrı yerine koyuyoruz. Dolayısıyla bizim becerebileceğimiz şey yasa önündeki eşitliği hı. sağlayabilmek ama onu sağlayabilmektir. Yani hukukta durmaktır. Kişlovski orada durmaya tahammül edemiyor. ve Daha sert bir intikam ödeşmeye doğru gidiyor. Hı. Sen onun ötesini isteyip Yani bir adım sonra senin Stalinizm'le suçlamaya başlayabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> yani formel eşitliği reel eşitliğe doğru dönüştürme çabasının nelere mal olduğunu <gülüyor> bir, epi bir yıllık tarih birikimi bize. Evet, evet tabi bu arada filmde iki tane mahkeme sahnesi var. yani tabii. iki tane yargılanma var. İkisinde de bir eşitsizlik olduğunu, hukukun bir türlü eşitleyemediğini insanları da... Görüyoruz yani birisinde parayla satın alıyor bir şeyleri ve kendi istediği sonucu, sonucu çıkartıyor Karol. Diğerinde bir zavallı bir Polonyalı olarak kendisini ifade edecek dile bile sahip değil. Yani eşitliğin ancak bence filmin ilk bölümü muazzam bir iktidarsızlık eleştirisi olarak. Yani, evet, evet. yani Karol'un iktidarsızlığı ve iktidarsızlığı ne kadar kötü bir şey olduğunu. Bu bakımdan da çok hani bizim solculuk bütün dünyada son yıllarda... Ana Şizan bir tını giderek kazanıyor ya. iktidarın hı. her biçimine kötü diyoruz. Hı hı. İktidar işte yozlaştırır mutlaka iktidar. Kişlovski'nin çok başarılı bir şekilde gösterdiği şeylerden biri. yani Karol kötü bir adam. Ve iktidarsız olduğu için. Karısının ona yönelttiği eleştiriler haklı. Evet. yani Yalnızca çükünü kaldıramıyor değil. Temel anlayışlılığı gösteremiyor. Yani anla beni. Tabii tabii. Di tabii tabii. Ee, orada biraz acaba psikanalize de girilmekte yörer var mı? Tabii. Yani sanki e, şey çok güzel şeyler söylüyor. Julie diyeceğiz yine biz o karakterle film <gülüyor> program bitene kadar. Ee, şey Julie Delphi o e, son Fransa'da e, kuaför salonundaki e, başarısız sevişme girişiminden sonra sana seni sevdiğimi söylesem anlamazsın. Senden nefret ettiğimi söylesem anlamıyorsun sana ihtiyacım var sana muhtacım falan desem yine anlamıyorsun. Şu dediklerimi anlıyor musun diyor. Sanırım falan diyor Karol. Onu da anlamıyorsun diyor. Ondan sonra bir şekilde kovuyor başından. Şimdi Karol'un e, Jülya'ya olan aşkı gerçek bir insana olan aşktan çok bir ideaya aşık. Tabii bir de o taşınan bir var. Evet. Bir de taşınan bir var. Yani, yani o mermer, suret var. Suret var. Evet. Bir mermer e, ...taş gibi bir şey yani... ...bir ideal, bir fetiş... ...ya da bir şey yani. Ama sen Karol'ün... ...yani Kişlovski'nin Karol'ü olumlamadığını... ...olumlamıyor gibi de okunabileceğini... ...söylüyorsun filmine. Karol'un çok sorunlu bir kişilik olduğu açık yani. Bütün sorumluluğuna rağmen... ...bence bir şekilde... ...köklerine dönerek... ...dansı mümkün kılarak... ...ikisinin dans etmesini... Yani şey de, de Avrupa Birliği maaşı ne kadar önemli bir rol tutuyorsa mavide, beyazda da bir Polonya tangosu. Hı. O kadar yani Yaşama sevince ancak Polonya'ya döndükten sonra hı hı. işitilmeye başlanıyor. Ve filmi bir arada tutan şey o tangonun ritmi baştan sona yani. Hı hı. Ancak o tangoyu işittiğimiz zaman e, da, neydi? <gülüyor> Mikolay Neydi? Mikolay. Mikolay'ın hayata dönüşünü o kar üstünde ki tangoyla yani... Tamam yaşamayı kabul ediyorum. İstemiyorum ölmeyi dedikten sonra da yine böyle kar deli gibi o ile oynuyorlar. Hı hı. yani Dolayısıyla Karol ne kadar sorumlu olursa olsun hayatın sürekliliğini sağlamayı başaran adam olarak görüyor. Görünüyor filmin sonunda. Evet. Evet Şeyden e, hatta evet orası doğru. Ama şöyle bir şey de var. E, antisosyal davranışta bulunmak ...tabii hayata bağlılık oldu. E, çünkü... ...tamamen pasifize olmuşluktan... ...daha öte bir şey. bir e, Değil Karolda öyle bir şey var. Antisosyal davranışlarda bulunuyor. Çalıyor, çürpüyor, kandırıyor... ...ediyor ama bir... ...bir baş başkaldırı da var. Yani durumuna bir... ...ümit var adamda. E, Polonya'ya bakalım şimdi birazcık. <gülüyor> yani alegorik yoruma... ...gitmek istemiyorum ama... <gülüyor> Ama var ya yani, O yorum kaçınılmaz. Yani, e, Polonya'nın ve bütün Doğu Avrupa'nın Avrupa ile Avrupa bütünleşme sürecine ve hatta Rusya'yı da katarak söylensek evet. mafyatikleşme, evet. dolarizasyon tabii, tabii. falan üzerinden gitmiyor mu? yani evet, Oradan gidiyor. Yani hayata bağlı. Ve bu önemli çünkü şimdi üçüncü filme yine gidelim. Üçüncü filmde de bir yargıç hukuka inanmadığını söylüyor. Doğru. Bir şekilde hukuku kısa devreye uğratarak ancak biz eşitliği de yakalayız. Kardeşliğe de ulaşırız. birinde bayağı suç şebekesiyle, eşitli ödeşmeyle, mafyatik bir e, ödeşme anlayışıyla hukuku kısa devreye uğratıp varırız ona. Kardeşliği ise hmm. tam bir ihaledir. Şimdi anlıyorum ne demek istediğim sonunda. Yani yeni yeni anlamaya başladım. <gülüyor> Yani bu ilahi bir düzende ancak bütün bunlar gerçekleşebilir. İnsan olduğu böyle bir düzen kurmayı beceremez gibi bir becermeye şey. Becermeye kalkışırsa kötü. Kötü olur. Bu Dediği bir şey. Ve yani büyük bir ihtimalle bunun altında örtük bir komünizm eleştirilsin. Yani bunun becerimine kalkışıldığı düzen bir yanıyla Fransız devriminin temsil ettiği Burcu. Burcu. Öteki yanıyla da yani komünizm. filmde hiç gönderme yapılmayan ama gerçek hayata kadar toplumsal ilişkilere kadar inmiş olan hani daha komünist bir şey. Ondan hiç bahsedilmiyor tabii filmde. Hı. Filmde Polonya, komünist Polonya olarak değil. Tango'nun Polonya'sı olarak tabii. var. Geçelim mi tangoya bir an? Tabii tabii geçelim. Blue'daki Blank'ı. Pardon Blank. Beyaz. Beyazdaki tangoyu dinliyorsun. Erguan Estimbod'da, Eskender Savaşır'la Kişlowski'nin beyazına konuşuyoruz. Bir tango dinledik. Tango Bey'e ara 1930'larda falan Polonya'da bayağı bayağı popüler olmuş. Baya Polonyalılaşmış da hatta. Ve tabii Polonyalılaşmak demek biraz melankolikleşmek. Tabii. <gülüyor> Ama bir yanıyla tango hakkında benim en sevdiğim yorumlardan biri. Yani 1890'lardaki çıkışı itibariyle aslında bir tür ezik erkekliğin ifadesi oldu. Hmm. Yani bordellolar da artık cinsellik namına bile bulabilecekleri tek şey orada bulan ve günden başka bir şey kalmamış erkeklerin bir iktidar gösterisi olan bir daha. Horozlanması. Evet horozlanması tam anlamıyla. O bakımdan filmin ruhuna çok uygun tabii. Yani <gülüyor> evet, evet. iktidar meselesine indirgenmiş evet. bir erkeklikten bahsediyoruz. Yani oradan evet. çıkışı nasıl başaracak? Evet. Bir, Mikoleyn'im. Mucizevi müdahale ise o da... Belki sen şimdi isimden bahsettin. Mikolein hani... Aşırı zorlayacak mıyız? Baş melek sonuç olarak Mikail değil mi? Değil mi? Evet tabi. Haklısın. Dominik'ten de bahsederiz. Tabi bu arada... Şarkı sırasında araştırıp bulduk. Jules Lephin'in canlandırdığı karakterin adı Dominik. O da çok Dominatrix gibi yani. Domine eden karakter. E o zaman şimdi hepsini bir an... Yani kaba yorumculuk yapalım. Hı -hı. Bunu kabul ederek öyle yaptığımızı. Dominik'i senin dediğin gibi yorumlayalım. Mikole'yi baş melek olarak yorumlayalım. Ka Karol Karol'u da Şarlı olarak yorumlayalım. Hı -hı. O zaman belki şey de Kışlowski Karol hakkında ne düşünüyor? Yani Şarlı'yı sevmemek Hı -hı. imkansız değil mi? <gülüyor> Ama ciddi almak da imkansız. Hı -hı. Yani kadının iktidarı karşısında Şarlıvari bir kurtuluşu mu bu <gülüyor> hmm. bilemiyorum vallahi yani bu e, Kar Evet iktidarsız e, ama e, iktidarsızlığı Cinsellikte değil duygu dünyasında da zaten öyle bir eksikliği olduğunu Dominik'in ağzından duymuştuk e, ve yol üste Hani onun bir tür e, Fetişi feteşi yani e, o kırılıyor onu yeniden yapıştırıyor yani oluyor Buna Winnicott'un bu arada filmle ilgili yazılar okurken ben daha önceden bilmiyorum ama Winnicott, sen iyi bilirsin herhalde. E, transition obje. yani. <gülüyor> <gülüyor> Geçiş objesi e, tanımı uygun görülüyor bu. O büst için bir takım e, analizçiler çok... tarafından yani filmi analiz eden Şimdi, şimdi psikanaliz camiası son zamanlarda Freud'dan epi uzaklaşarak ilerliyor. Bu sonunda falan Aha. değil de bu geçiş nesnesi üzerinden okumak çok hayırı hah bir okuma. yani Aha. çok e, Filmi de iyimser bir gözle okuma ve Aha. gerçekten sonunda varılan e, kurtuluşu, sevgiyi olgun bir sevgi gibi okuma. Abi ben, olgunlaşma süreci olarak okuma. Evet Ben tabii fetiş diye okurdum. Aha. Yani Aha. E, nesnenin Ya ulaşmamızı sağlayan, karşımızdaki insana ulaşmayı sağlayan bir geçiş nesnesi değil. Hmm, bir fetiş. Ancak onun yerini alan, bizim sevgimizi bir anlamda hapseden, tutuklayan, onsuz hmm. sevemeyeceğimiz, sevginin bağlayan şey diye, okumaya hmm. daha yatkın oluyordum. Bütün cansızlığıyla. Açıkçası ben fetişin ne olduğunu daha yeni yeni öğrenmeye başladım. Bizim fetişimiz ee... Camiya'dan Tuna Erdem... Hmm, Tuna e, çok iyi bilir fetişi. Zaten yeni bir kitap çıkardılar. E, hmm. Fetiş İkame. Ha, gördüm daha gördüm. bakamadım. Ondaki bir... Yani kendi yazdığı makaleyi okudum. O bayağı... E, benim için aydınlatıcı bir makale oldu. Açıkçası daha önceden bilmiyordum. ve pff, yani Fetişin bayağı spesifik bir tanımı olduğunu öğrendim. Yani annenin varsayılan penisi yerine konulan nesne gibi bir şey. Şimdi burada bütün demin de madem buraya geldik demin söylediklerimizle ilişkilendirelim. Anne ve ana yurt ilişkisini kurarak hı hı. ve o tango, halk şarkısı, anonim şarkısı yani ana yurda dönüldüğünde keşfedilen ve gerçek bir karşılığı olmayan mevhum bir hayali bir iktidar biçimi veya hayali bir güç hayata dönmemizi sağlayan, hayatın sürekliliği E, Karol'ün ancak Polonya'da bunun gerçek karşılığı ma mafyatik ilişkiler. Dolorizasyon falan. Ama onu Hı -hı. sağlayan güç işte Mikolay'ın bir ortak halk şarkısını tanıyıp Karol'ü tanıyıp ona bir dirilme imkanını sunması. Yani masalın dünyası. Hı -hı. Fetiş masalın dünyasına aittir o. Hı -hı. Annenin mefhum penisi mas tam anlamıyla hayali dünya. Hı, -hı. İşte hayali dünya masallarda sözü edilmeyen tuhaf şeyler içerir. Annenin pelisi gibi. Aha. Peki. Evet. Ee, şey. E Tabii dominatrix figürü de bu hmm. dünyaya ait. Hmm. Yani dominatrix de o bir zamanki annenin sahip olduğun mükemmel güce... Hmm, en iyisi hmm. kadındı evet Kadir Mutlak gibi bir hı hı. şey değil mi o anne hayali anne diyelim figürü hmm. sovyetlerle ilişkilere dair bir şeyler var filmde aslında mesela o şeyin Karol'un e, ölü ithal ediyorlar ya Rusya'dan getiriyorlar ona ya da Karol'un işe yaramaz saati yani ilk eee şeyciler. Bunun bavulunu çalanlar, bavuluyla birlikte Karol'u çalan bir grup bir hırsız var. Hı hı. Karol'u soymaya kalktıklarında saatine bakıyorlar. Rus saati deyip atıyorlar bir işe yaramaz. Bir de sonra Karol kendisini ölü olarak gösterdiğinde cenaze için bir ceset lazım. O ceseti Rusya'dan ithal ediyorlar. Tabii Rusya'dan orası gele gele o <gülüyor> Artık. Yani şeyin ki şlomskin mi antikomünist oldu. Ben herhalde bir şüphe. Ya yok. zaten herhangi bir Polonyalı'nın antikomünist olmadığını ben düşünemiyorum. Yani ben Polonya'ya bayağı gittim. Bayağı insan tanıdım. Ha, bir nefret nesnesi olarak Rus Rusya o kadar ağır ki her şeyin sorumlusu Ruslar. Yani işte Almanlar katliam yaptı ama suçlu kim? Ruslar. Çünkü Ruslar engellemedi falan. Yani Almanlar <gülüyor> aklanıyor yani. O kadar Akıl şaşması gibi bir duruma artık dönmüş durumda. Ama ilginç olanı bana şey görüyor. Hayatına baktığımda şimdi çok ayrıntılarını hatırlamıyorum ama Kişlowski'nin Katolik Kilisesi ile de hiç ilgisi yok. Bu filmdeki dini benim sezdiğim dini Hı. içerik dini olumlama kilise dolayımından geçmiyor hiçbir yerde. Tek bir yerde var kiliseye referans. Ee, Karol dolandırdıktan sonra kendi patronlarını Eğer beni öldürürseniz burada miras, mallarımı kiliseye bağışladım. Mirasçım kilise diyor. Evet Bir tek orada yani kilisenin kurtarıcı rolüne. Evet, evet, yani orada var. da herhalde kiliseye bırakılan herhangi bir mal kurtarılamaz. Evet. al Satın alınamaz. Oradan... Bir ki de kilise şeyde görüyoruz. Karol ilk Polonya'ya geldiğinde istemeden götürüldüğü yer var ya bavuluyla birlikte hırsızlarını <gülüyor> çal onu götürdükleri bir çöplük var. O çöplükte arka planda bir Kilise hı hı. görülüyor. Yani görsel olarak orada var bir de işte sözler olarak şey de var dediğim gibi. Ama yani eğer doğruysa benim okumam arka planda bir bu birliğin hatırlamanın devam etmeni mümkün kılacak olan şey Fransız devrimin ilkeleri değil. Bir tür Hristiyanlık diyorsa bu film. Hı hı. Bu değil, kurumsal bir Hristiyanlık değil. Evet. Kilise üzerinden de onaylanmış. Değil bir şey. Değil. ...tamamen işte müziğe sinmiş... ...törelere sinmiş, anayurda sinmiş... Ee, hmm. ...yani çok zorlayarak... biraz hani Dostoyevski'nin Rus ruhu... ...falan Aha. gibi bir şey. Slav ruhu. Evet. <gülüyor> yani o, tabii... Pol <gülüyor> Kişloska, ...Rus ruhu demesi çok zor oldu. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> İmkansız olurdu hatta. Ama bence ona benzer bir şey. Yani böyle bir... Hmm. ...işte Mikolay'la... Karol'ün birbirlerini tanımasını sağlayan o metrodaki çok hoş bir sahnedir o. Birbirlerini yani. Sen bunu nerede duydun falan filan. İşte, Veyahut e, onun mavideki mütekabili işte Juliet'in depresyondan çıktığının ilk işaretini biz o demin dinlediğimiz anonim şarkıyı e, e, duyduğunda böyle güneşte yüzünün ...güneşe yüzündeki yansımaların falan... ...tadını çıkarmaya başlamıştır. Peki üç filmde... ...bir imge vardır. Bir yaşlı insan... ...bu çok önemli tabii. Cam şişeyi... E, şey işte cam... ...çöp kutusu konteynerına atmaya çalışır. Bunu bayağı zorlanarak yapar. Kahramanlarımız... ...çeşitli şekillerde tepki gösterirler. İşte kar olmasa... ...kıs kıs gülümsüyor... E, ...kırmızıdaki kız yardım ediyor. Mavideki fark etmiyor galiba öyle bir şey. Evet. Bilmiyorum. Biri görmüyor. Öteki sinik... Evet. ...masa kardeşlik kurulduğunda... ...yardım ediyor. Evet. Ama... ...imgenin bize anlattığı ne? Bir bir şekilde... ...hayatın sürekliliğine olan sonsuz... ...yani gayretin sürekliği... ...ama o bence çok önemli. Yani çevreci bir şey. Değil mi oradaki dakikada? Ayrıca da bir toplumsal bilinç işte... ...eçeriyor. Hem çevreci hem... ...yani bir toplumun bir parçası olmayı... ...sürdürüyor o insanın. Evet. Neredeyse... Bir ayağı çukurda olmasına Peki çevreyi ne yapıyoruz? Yok ediyoruz. Hayır, kadının eylemiyle ne yapıyoruz? Yani muhafazakar bir şez değil. <gülüyor> evet. Yani bence oradaki o çok önemli. Muhafaza etmekle ilgili. Sonunda filmin derdi muhafaza edebilmekle ilgili. Yani hmm. bütün bu diyelim Fransız devriminin idealliğinin, komünizmin hmm. getirdiği yıkıcılıktan sonra Muhafaza edebileceğimiz ne kaldı geriye ve bunun jestleri biçimleri hı. ne üzerine bir sorusu var ve hukukun olmadığı kesin bunlardan yani hukuk fena halde bertaraf ediliyor hem beyazda hem kırmızıda yani hukuku bir kere geçeceğiz hı hı. sonra işte hı. masallar kuracağız müzikler yazacağız ...şarkılar söyleyeceğiz gibi bir şey çıkıyor. ki bu... ...yani şimdi ben ironik ve sinik tınlıyor olabilen... ...böyle kastetmiyorum. Hı hı, hı. Öyle ben tınlıyorsun. De evet. <gülüyor> e, ben de Dalgın Sulağı çıkarıyorum. Nasıl? Ben de Dalgın Sulağı diye bir dergi çıkarıyorum. Yapacağımız tek şey... ...hikayeyle anlatmaya devam etmek. Eyvallah. Hikayeyi anlatabileceğimiz bir dünya... ...kalırsa özünde. kaldı sürece hikayeyi anlatmaya devam edelim. Hı. Ama o hikayeyle de engelliyorlar. Yani hani tamam dünya var yok falan ama... Onu da söyleyemeyebiliyoruz artık. Bu bizim problemimiz. Hmm. üçlemenin problemi değil. Hmm. Çünkü okay. o bir burcu devliliğinin var farz ediyor. Değil hmm. mi? Yani öyle bir baskı aygıtının ne işi yok filmin. Hmm. Bizim problemimiz olan aslında. Hmm. Şey. Hmm. Bir de tabii şey hani Türkiye'de e, çok e, şu andaki gündemimiz bir anlamda kentsel dönüşüm bilmem ne, çevrenin e, inşaat çılgınlığı falan. Yani aslında bu şu işte 95'te Polonya'nın yaşadığı yaşamaya başladığı hikayede tam da bu filmde biraz bu da var. Yani bir arsa spekülasyonu üzerinden ancak zengin olunabiliyor. E, e, Kapitalizm... e, o yüzden Kişlovski son hikayede de benim için rahatsız edici olan yanı o. O hukuksuzluğu onaylayan bir yanı var. Benim burada derdim Türkiye'de hukuka sahip. O... Türkiye'de ve dünyada. Burjuva hukukuna sahip çıkılması gerekiyor Ama yaptıkları Karol'un hukuk dışında bir şey değil. Uyanıklık yapıyor Karol. U. Yani e, bir şirket var o Arsaya Talip. bu Orayı alacak olan e, üç kağıtçılardan daha önce davranıp gidip satın alıyor. Domin Dominik Dominik'ten aldığı intikam. Ha tamam. Evet. O, Dominik'ten aldığı intikam. Ama üç kağıt tamam. Üç kağıt, <gülüyor> Ve bence film yani o yola girdin mi evet Yani üç kağıtçılık o sınırın belirsiz olduğunu da gösteriyor. Yani onu yapmaya başladım. Gidersin yani. <gülüyor> Galiba süremiz sonra doyuruyor. Ben yine de tangoyla bitirmesek mi? Yani müzikle bitirmesek mi? Bu kadar kurtuluşu müziğe bağlayan. Evet evet. Tamam müzi <gülüyor> müzikle bitirelim. Tamam. Ee, ne çalalım? Hangisine? Yine tangoyla çalıp. Tamam. Yani o şimdi dinleyeceğimiz versiyonu. Demin dinlediğimiz kadar muzaffer değil. Ancak bu kadar elimden geliyor. <gülüyor> Tadında söylenmiş bir. Tamam. Peki çok teşekkür ederim İskender. Sağ olasın. Geldiğiniz için. Ben sen ki... sağ ol. Çok teşekkür ederim. Bir dahaki programda buluşmak üzere.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 Aso lernen wir Sudan. Cüneyt Cebena. Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41